Bir Yeşil Dalga Programı'nda da sizlerle beraberiz. Ben Gökşen Şahin. Ben Esra Yazıcı. Ee, bu hafta stüdyomuzda bir de konuğumuz var. Teme Vakfı Eğitim Bölüm Başkanı Burcu Arık. Bizlerle beraber hoş geldin Burcu. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bu hafta Burcu ile beraber kuşları konuşacağız aslında. Bu e, tam da kuşların göç mevsim başladı. Bu aralar gökyüzüne bakanlar İstanbul'da hangi kuşları görebilirler? Ve daha ziyade de e, bundan 5-10 sene sonra eğer köprü ve havaalanı ve diğer projeler yapılırsa... Bu kuşlar nereye gidecekler diye biraz konuşacağız aslında. Ama ondan önce her hafta yaptığımız gibi haftanın iyi kötü haberlerine geçelim istiyoruz. Haftanın ilk iyi haberiyle başlayalım Habermin istersen. Haftanın haberimiz Romanya'dan. Kuzey Romanya'nın Transilvanya bölgesinde yapılmak istenen, daha doğrusu eski bir altın madeninin yenilenmesi ve genişletilmesi projesi uzun zamandır hayata geçirilmek isteniyordu ancak oradaki yaşayanlar tarafından bu altın arama ve çıkartma esnasında kullanılacak siyanürün çevreyi son derece tarif edeceği gerekçeleriyle uzun zamandır bir direniş vardı. Sonunda da bunun olumlu sonuçları alınmaya başlandı. Ağustos ayında çıkartılan yeni bir yasa ile tam bu projenin yapılmasının önü açılmışken geçtiğimiz bir hafta boyunca ve özellikle de pazar günü Bükreş'te eylemler yapıldı ve bunun sonucunda da başbakan, Bu kadar halkın istemediği bir projenin yapılmasının dayatılmasında bir gereklik olmadığını açıkladı ve yani projenin artık yapılmayabileceğinin sinyalini vermiş oldu. Bu da büyük bir sevinçle karşılandı. Evet. Darısı artık İnciraltıbe ve Manisa Turgutlu'daki çaldığı madenlerinin başına diyelim, aynı zamanda Bilecik'teki yapılması planlanan siyaneli altın, altın maden. madeninin. Hatta istenmeyen tüm diğer projelerin <gülüyor> evet. halkı tarafından başına diyelim. Bir diğer iyi haberimiz de Çin'den. O bu sabah gelen bir iyi haber. Ee, Çin bu sabah açıkladığı kararıyla beraber e, bu hava kirliliğiyle mücadele yeni getirdiği hava kirliliğiyle mücadele regülasyonlarına kurallarına göre e, kömür tüketimini ve kömür yani kirletici lignit kömür gibi madenlerinin kullandığı termik santrallerinin sayısını sınırlandıracağını, bunların da e, belli bir limitten daha fazla kullanılmasının yasaklanacağını açıkladı. Dolayısıyla bu iyi bir haber. E, kömürden vazgeçmeyen ve bizim işte kendimize iyi örnek olarak aldığımız tek ülke Çin'in bile kömürden vazgeçmeye başlıyor olması. E, darısı başımıza dedirtiyor. Tabii bunun hemen bağlantılı bugün çıkan bir başka haber var da. Elbistan'da kurulacak termik santrallerin. Tarıma fayda sağlayacağı ile ilgili. Dolayısıyla... Böyle bir rapor çıkmış. Yok rapor değil ama e, Elbistan'daki termik santralden üretilecek enerji suları ısıtacak. Sıcak sularla da seracılık yapılabilecek. Dolayısıyla e, o bölgede seracılığı geliştirecek diye. Tabi ki yani termik santralden çıkan civanın toprağı zehirleyeceğini ve zehirli toprakta yetişen ürünlerin zehirli olacağından hiç söz edilmiyor bu haberde. Daha ziyade termik santralin tarımı ne kadar geliştireceği gibi bilimin tam tersini söylediği bir e, söylem tutturulmuş. Açıklı. Evet söylem açıklanmış. Ama umarız bizde de yani Çin'den sonra bizde dünyanın en çok kömür tüketen dördüncü ülkesiyiz. Çin, Hindistan ve e, Amerika'ydı galiba ondan sonra. Dolayısıyla darısı başımıza demek düşüyor bize de Çin konusunda. Ee, Burcu seninle bir sohbete biraz başlayalım istiyoruz aslında <gülüyor> birazdan bir şarkı arası veririz ama onun öncesinde tam kuşların göç mevsimi başladı aslında bir iki hafta önce başladı Ağustos'un sonunda evet, başladı evet, evet. Ee, Daha bu... da önce başlıyor aslında ama parça parça geliyorlar <gülüyor> Bu aralar hakikaten yani İstanbul'un bu kuş göç yolları konusundaki önemi ve... Işte ...bu aralar gökyüzüne bakan İstanbullular ne görürler İstanbul'da diye onları biraz sormak istiyorum. Tamam. İstanbul'un öneminden bahsedeyim isterseniz. Dünyanın sayılı göç yolları üzerinde e, boğaz olduğu için... ...büyük süzülen kuşların ana yolları e, nasıl karşılaştırabilirim? Hani otoyol gibi diye düşünebilirsiniz kuşların. Büyük süzülen kuşlar karalardaki termalleri sıcak hava akımlarını izlerler. O termallerle yükselirler. Daha sonra da onun verdiği enerjiyle yüksekten kendilerini kanat çırpmadan çok uzun kilometreler boyunca süzülmeye bırakırlar. Bu termaller de karalar üstünde oluştuğu için hani böyle geçitlere ihtiyaçları vardır bu büyük kuşların. İstanbul'da onlardan bir tanesi çok önemli ve büyük Avrupa'daki Kuzey Avrupa'daki kuşların gelip Bir darboğaz çekerek, İstanbul'dan geçerek sonra tekrar yayılarak, Hatay'da tekrar daralarak ama ondan sonra da Afrika'ya yayılarak geçit yaptıkları ana yollarından bir tanesi. Ee, yani bunu kuşlar milyonlarca yıldır yapıyor. Yani milyonlarca yıldır kullandıkları bir alan ama her yıl ve her yıl ve her yıl, özellikle son yıllarda hakikaten ben çok merak ediyorum onların gözünden nasıl görülüyor acaba diye. Çünkü konakladıkları, dinlendikleri, üstüne geçtikleri, Termal oluşturan boş alanların giderek azaldığını gözlüyoruz. Hani biliyoruz seyir ki İstanbul evet. e, gerçekten şehir yakınlarında. E, güzel şeylerle başlama öneminden sonra şu anda kafamızı yukarı kaldırdığımızda dün örneğin ben yılan kartallarını gördüm. Bu aslında altı tamamen beyaz sadece bu kafa üstü boyuna yakın olan kısımları kahverengi olan bir kuştur ve çok güzel bir kuştur. Yakından dürbünsüz de e, fark edebilecekleri e, insanların. İstanbulluların. E, çok çok hoş bir kuştur. Yılanla da beslenir adı üstünde. Kuzgunları gördüm. Kuzgunlar da kartal şeylerin e, e, söyleyeyim. Kargaların akrabası. Evet. E, ama şeyle ayır, ayırt edebilir İstanbullular. Kuyrukları baklava desenlidir ve büyüktür. Simsiyah tır. Çok güzel bir kuştur. <gülüyor> Dolayısıyla onların göç dönemleri. Onları görebilirler. Bu da yine hani kuyruğuna bakarak siyah bir kuş. Ve büyük kuyruğuna bakarak gayet rahat e, tanımlayabileceğimiz bir kuş. Çok duyduğumuz, kanıksadığımız hatta yani çok uzun süre birlikte yaşadığımız çok güzel bir kuş var. Ebabil, Akkar'ın mısağında evet. denir. Ve e, öyle bir ses çıkarır ki sanki kahkaha atıyor gibi İstanbul'daki. Tabii. Şu anda onlar yoğun bir şekilde göçe başladılar. Kaka kaka kaka diye gülerek geçiyorlar üstümüzden. <gülüyor> Artık durumumuza mı gülüyorlar? Gidiyoruz hadi siz <gülüyor> ne yapıyorsunuz İstanbul'da yapın evet. mı diyorlar bilemiyorum ama Onları çok rahat görebilirler. Kartallardan, büyük kartallar biraz daha dürbünle ya da teleskopla görmesi daha kolay olan iki tane tür var. Büyük orman kartalı, küçük orman kartalı onlar geçmeye başladı. Bu büyük kuşlar gündüz geçiyor. Ama bir de çok ilginç bir şey önermek istiyorum. Eğer yapılabiliyorsa yarın ya da bugün de Dolunay. hani yo, Dolunay değil ama Dolunay'a doğru geliniyor ve Kasım evet. sonuna kadar göç devam ediyor ağırlıkla. Geceleri bazı kuş gözlemciler şeyli izlerler, ördek göçlerini izlerler aya bakarak. Hmm. Çünkü silüet oradan görülür ve ördek gibi ya da küçük kuşlar geceleri yırtıcılarla aynı zamanda uçma, <gülüyor> uçmamak, daha korunaklı yol alabilmek için, mesafe kaydım için geceyi tercih ederler. Dolayısıyla ay gözlemciliği de yapabilir İstanbullular. Hani bir bakmak güzel olabilir, belki tesadüfen hakikaten bir ördek Ya da kas sületi grubu V şeklinde uçan bir sület görme ihtimalleri var. Yani bir, birkaç tane ben şimdi biraz not aldım da aslında 7-8 yani çeşit kuşu yazdık ki leylekler göçtü. Leylekler mi? göçtü. Yani tek tük belki hala görülüyordur ama onlar temmuz sonunda ben temmuz sonunda gördüm. Hmm. Leyleklerin ilk e, ilk çıkan yavruları göç etmeye başlıyor. Onlar tabii hani bir araya geliyorlar. Ondan sonra arkadan toplu toplu ağustos'ta sıkı bir... Ee, ...dalgalanma yükseklik yaşıyorlar. Şimdi bu dövürlerde yavaş yavaş daha da azalıyor ama... ...on binleri, binleri e, bulan kartal ve leylek göçleri e, oluyor. Şu anda şahinleri de görmek mümkün. Şahinlerin çeşitli türlerini. Evet. Bir, bir, onu merak ediyorum aslında. Yani çok hakikaten on binlerce kuş geçiyor üzerimizden. Biz İstanbul'da yani binalar arasında kaldığımız için... ...bunun çok farkında değiliz. Biz genelde kafamız kaldırdığımızda işte... Dört tane camdan oluşan dört farklı plaza binası görüyoruz artık <gülüyor> olduğumuz yerlerde. Ama e, aslında biraz daha açıklıklar. Yani İstanbul'un kuzeyine gidildiğinde... ...bu hep sözünü ettiğimiz kuzey ormanlarına gidildiğinde... ...orada hakikaten ciddi bir kuş göçünü görebiliyoruz. Evet. Bir de e, bu hani hem kuşların süzüldüğü o... E, ...alanlardan bir tanesi, bir de gelip dinlendikleri sulak alanların olduğu bir yer İstanbul benim bildiğim kadarıyla. Evet zaten bu en sıkıntılı olan yerlerden, konulardan bir tanesi kuş göçü evet. ve İstanbul'un büyümesi, gelişmesi ve büyük projeleri. Özellikle yol, otoyol yani hani köprü yolu, e, havalimanı ya da işte Kanal İstanbul gibi projeler e, endişe verici bu anlamda. Leylek gibi birçok bir kuş türü... E, İstanbul'un hemen kuzeyindeki ve batısındaki doğusundaki sulak alanlarda dinleniyorlar ve burada besleniyorlar kurbağalarla, yılanlarla vesaire. Ee, bunların planlara göre bunların büyük bir kısmı kurutulacak ve yok olacak. Yani evet. e, milyonlarca yıldır bunu yapan bu kuşların buraya gelip de hani nereye gidebileceklerini e, yani düşünmek gerekiyor bir yandan da. E, en yakın hani Kırklareli var ama oraya zaten hani bir de bunlar Bir kapasiteli şeyler yani 40'lerine bir grup bir, belli bir sayıda kuş konabiliyor. İstanbul'dakilere belli bir sayıda kuş konabiliyor vesaire. Dolayısıyla nüfusu etkileyecek projeler, kuş nüfusunu, popülasyonunu etkileyecek projeler ne yazık ki. Son yıllarda leyliklerin göçte zorlandığı gibi bilgiler alıyoruz kuş gözlemcilerden. Çünkü şehir üstünde termal yok. Ee, hmm. Çok yorgun oluyorlar nereye konacaklarını bilemedikleri durumlar oluyor gerçekten geçen senelerde Ömerli tarafında küçük bir sulak alanda ben yüzlerce kuş türü görmüştüm ama bu sene o sulak alan yok mesela hani o e, oraya konan kuşların e, ya da hani konabilecek kuşların nereye gittiğini nereyi buldukları e, doğrusu düşündürücü. Evet. Şimdi bir kısa şarkı arası verelim arkasından da kuşlar göçmez sene olur yani hani biz bu büyük projeleri yapıyoruz ve büyük ihtimalle de hakikaten yani milyonlarca yıldır var olan bir ekosistemi yok etmek üzere bunları yapıyoruz ve bir ritüeli yok etmek üzere bunları yapıyoruz. Bunu yok edersek hakikaten kuşlar göçetmez sene olur ekosisteme diye bir e, onu sormak istiyorum ama bir kısa şarkı arası verelim ondan önce e, Kate Bush'tan King of the Mountain dinleyeceğiz. is clean. et King of the Mountain'ı dinledik. E, Tema Vakfı Eğitim Bölüm Başkanı Burcu Arıklı kuşlar konusundaki sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi e, aslında İstanbul'un çok önemli bir yani kuş göçleri için çok önemli bir nokta olduğundan söz ettik ve bu mevsimde İstanbulluların yukarı baksalar görebilecekleri işte yılan kartanları, kuzgunlar, ebabil'ler gibi birçok aslında kuş çeşidi olduğundan bahsettik. Bunlarla beraber İstanbul'a yapılması planlanan bu işte üçüncü köprü, üçüncü havaalanı gibi büyük projeler var. Kanal İstanbul gibi. Özellikle hani Kanal İstanbul birçok sulak alanı birleştirip bir kanal haline getirmeyi öngörüyor. Üçüncü havaalanı neredeyse 20'ye yakın sulak alanı kurutmayı öngörüyor. Bununla ilgili ÇED raporunda da zaten net olarak sulak alanların bir çevresel etkisi olmayacak havaalanının Çünkü sulak alanların tamamını kurutacak diye belirtiliyor zaten. Dolayısıyla hakikaten İstanbul ekosistemini değiştirecek projeler bunlar. Bunlar e, kuş gö özellikle yani üçüncü havaalanının bir daha onu belirtmek lazım. Evet. Kuş göç yolları üzerine olduğu için zaten havaalanının işlemini de tehlikeye atan Tabii. bir durumu var. Tabii. Ciddi anlamda yani bu hafta içerisinde bir haber okudum. Türk Hava Yolları, Atatürk Havalimanı'nda anons verilmiş zaten yani kuş Göç dönemi başladığı için web şeye giriyor yani yükselme aşamasında eylül ekim onların yoğunlaştığı belli türlerin yoğunlaştığı aylardır ee, uyarı yapılmış e, gerçekten. hani Onların hareketlerini izleyerek anlayarak e, belli e, şeyler çizergeler yapsalar aslında çok daha kolay olabilir ama bambaşka formüller üretmeye çalışıyorlar kuşları kaçırmak uzaklaştırmak için. Yani bu da anlamsız. Yani milyonlarca yıldır genlerine işlenmiş ve bunu çok uzun süredir yapan ve burası onların en önemli göç yollarından biri olan canlılardan bahsediyoruz. Yani kuşların göç etmemesi gibi bir durum yok. Kuşlar göç edecek. Yani bu insan sağlığını da tehlikeye atıyorlar aslında gerçekten. İnsanın güvenliğini, sağlığını da tehlikeye atıyorlar bunu dikkate almayarak. Hı hı. Ee, yani kuş göçlerinin işte en önemli yani üçüncü hava alanı, örneğin. Önlemlerden bir tanesi kuşları göç etmesini yani kuşların üçüncü havaalanın üzerinden geçmesini engellemek için e, düzenli olarak şiddetli ışık verilmesi, e, şiddetli patlama sesleri yapılarak kuşların bölgeden uzak tutulması gibi. Aslında bunları yaptıklarını hakikaten uçuş güvenliği yani uçakların da uçuş güvenliği tehlikeye atılıyor. Hı hı. Ama bu gibi önlemlerle e, kuşların uçaklarla olan çarpışmasının engellenmesi planlanıyor ama... Dediğimiz gibi on binlerce kuş geçiyor. Dolayısıyla Tabii. bu çarpışmanın yani bilim insanları bir yerde artık kaçınılmaz olduğunu söylüyorlar. Tabii. Yani bu sesleri nasıl yapacaklar? Yani orada hani belli topluluklar da oluyor sonuçta insanları da düşünüyorum. Yani geceleri de... küçük kuşlar göç ediyor. Yani 24 saat boyunca bunu devam mı edecekler? Nasıl yapacaklarını benim aklıma almıyor gerçekten. Yani bana bu biraz e, zihni sinir de diyemeyeceğim. Zihni sinir projelerinin belli bir mantığı vardır hakikaten ama bu yani pratik pratik bir yaşam arayışının şeyidir zihnisidir ama burada öyle bir şey de yok gerçekten. Hı hı. E, dolayısıyla onu onu sormak istiyordum aslında. Yani bunlar bu projeler yapıldıktan sonra İstanbul'un ekosistemi değişmiş olacak. Hani varsayalım ki hakikaten biz e, kuş göç yollarını engelledik ya e, kuşların İstanbul'dan geçmesini engelledik. Bunun hem doğaya hem de İstanbul'a ne getirisi ne götürüsü olur? Yani... şöyle düşünün. E... Bu kuşlar geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Yani küçük kuşlar şeyden de gelirler. Karadeniz, deniz üzerinden de gelirler. Geliyorlar, geliyorlar ve burada nefes alabilecekleri, konaklayabilecekleri, dinlenebilecekleri, kilometrelerce sonra dinlenemeyecekleri beslenip tekrar enerji toplayabilecekleri ve ondan sonra yola devam edebilecekleri. bir yeri kaldırıyorsun sen. Yani aç ve susuz çölde ne kadar kilometre gidebilirsin sorusu ile biraz bağlantılı buluyorum ben bunu yani aç ve susuz ve dinlenmeden e, İstanbul'un bilmem kaçıncı kilometresine kadar Avrupa Anadolu'da bilmem kaçıncı kilometreye kadar büyük bir alanda e, büyük bir alanı kapatıyorsun kuşlara yani buraya girmesen şuradan şöyle dolan diyorsun yani bu mümkün diye. değil yani bunun nüfusu etkileyeceğini düşünüyorum bunu tabi bilim insanlarıyla daha detaylı değerlendirmek ve tartışmak gerekiyor ama onların da e, bu, bu bunları zaten söylüyorlar. Ee, onun dışında yine yani bir sulak alan çok önemli bir ekosistem yani o sulak alan sadece kuşlarla değil ki yani kuşlar orada bir sadece öve orada yaşayan canlılardan bir tanesi onun içerisinde yaşayan başka canlılar var bitkiler var yani onlar e, onların durumu ne olacak yani ben onu da düşünüyorum doğrusu çünkü bu bir bütün <gülüyor> bu bütünün bir parçası kuşlar. Evet. Yani nüfuslarını etkileyeceklerini düşünüyorum. İnsan sağlığını etkileyeceklerini görüyorum. Çünkü orman ve sulak kalan sonuçta bizim hem su hem de hava temiz havamızın garantisi kuzey ormanları. Evet. Gerçekten ve o garantiyi tam elim kendi elimizde kesiyoruz. Bindiğimiz dalı kesiyoruz. Evet. Peki kuşlar giderse ne olur? Yani aslında hani dedi, az önce dediğimiz gibi ekosistemin parçası yok oluyor ama Bu milyonlarca yıldır var olmasının sebebi aslında e, hem yani mevsimlerin ayırt edilmesi. insanlar eskiden kuşlara bakarak mevsimlerin gelip gidişini e, belirlermiş. Onun gibi hani mevsimler yani tamamen doğayla bağımız kopuyor ama bununla beraber ekosistemin bir zincirini aradan çıkartmaya çalışıyoruz. Bu çok karmaşık bir soru. Yani bunun e, insanlara ve e, diğer canlılara nasıl etkisi olacağını anlamak için bütün o bağı anlamak lazım. İnsanlık daha o bağı çok iyi anlayamadı ki. Yani önce onu bir anlamak gerekiyor aslında. Yani ne kadar ve nasıl bir etkisi olacağını öngöremiyoruz. E, ekolojik yazarlık eğitimleri veriyoruz biz ve bu eğitimlerde bir tane yaşam pratiğinin çok önemli olduğunu söylüyoruz. O da Ee, öngörülemeyeni öngörebilmek, yani hı hı. kasıtsız sonuçları öngörebilmek ee, ya da kasıtlı sonuçları öngörebilmek aslında. Yani kuşların oradan e, çıktığında e, ya da buradan yani yaşanlarımızda artık olmadığını e, düşündüğümüzde ne getirebileceğini ne dair çeşitli sonuçlar üretebiliriz. <Gülüyor> ya bunları şimdiden, şimdiden şudur budur diye ben de söyleyemiyorum. Çünkü onların yerini anlamak, çok iyi anlamak gerekiyor bunu söyleyebilmek için. Ancak besin zinciri, hani klasik bildiğimiz besin zincirinde onlar giderse onlar artar vesaire gibi bir ilişki kurarak temel düzeyde bir bilgi verebilirim. Evet. Fakat şu önemli, tedbirlilik ilkesine uymak zorundayız biz bu noktada. Yani bir şey olur olmaz bilmiyoruz, sonuçlarını henüz bilemiyoruz vesaire diyerek yapmak yerine sonuçları bizim için de riskli olabilir. Yani bunlar ekosistemin önemli bir parçası. Dolayısıyla onları da koruyarak onlarla birlikte bir alan planlaması, yaşam planlaması yapmak yükümlülüğünde insan. Yani hani... Temelde bunu yani kuşların gitmesi ormanların gitmiş olması anlamına geliyor zaten. Ormanların gitmiş olması suyun gitmiş olması anlamına geliyor. Yani kuşlar olmazsa. <gülüyor> evet. Yani böyle bir e, zincir şey var. Aslında durum yani var. tohumların taşınmasında. Tohumların yani, her şeyde kuşların her şeyde, çok büyük bir Yani tohumlar onun var. küçük bir parçası. Bir yandan. hani Çok daha büyük etkileri olabilir onların. Aslında... Eski insanlara baktığımızda bizden çok daha iyi plancı olduklarını söyleyebiliriz kesinlikle. O zaman belki teknolojileri bu kadar gelişmiş değildi ama tamamen doğal eşlikleri göz önüne alınarak yerleşiyorlardı. Yerleşimlerini ona göre belirliyorlardı. Biz şimdi burada bu geliştirdiğimiz teknolojiyi doğaya karşı aslında baştan kaybedeceğimiz bir savaşta kullanıyoruz. İşte örneğin o patlatmalarla, bir takım ışıklarla bu halbuki çok boş, boş boşuna mücadele bunlar. Evet ya yani bunu bir kere mücadele olarak görme algısını evet. değiştirmemiz gerekiyor. Doayla mücadele değil. Doayla uyum gibi bir yaşam felsefesine dönmemiz e, çok elzem yani. Niye biz doğayla mücadele ediyoruz ki? Parçası olduğumuz bir bütün yani bu şey. e, insan evinin ama. salonuyla kavga ediyor. <gülüyor> aynen öyle. Evet şey gerçekten yani. evinin evet. salonuyla niye kavga etsin Biz de evimizle niye kavga ediyoruz gerçekten? Yani çok çok anlamsız. İstanbul'un e, yani bu e, Bir kültür yok oluyor kuşlar yok olursa aslında bir de onu ekleyebilirim ben İstanbul'da çok eski metinlere yazılara baktığımız zaman gökyüzünün işte siyah bir anda siyahla kaplandığını işte o zaman bilmem ne döneminin geldiğini. ...kuşların gelmesinden artık güzel havaların geldiğini... ...halıların kaldırılması gerektiğini... ...çok basit küçük hı hı. örnekler veriyorum şimdi ama... E, ...ona yönelik şenliklerin yapıldığı... ...mahalle buluşmalarının yapıldığı... ...çocukların kendine özel e, oyunların olduğu... ...Evliya Çelebi'nin İstanbul'daki... ...tılsımları anlatırken... ...tılsımlardan bir tanesinin kuşları şehre çekmek olduğu... ...çekme tılsımı olduğu bile söyleniyor... ...yani şimdi bunlar... E, ...bunlar zaten çok azaldı... ...çünkü görmüyoruz artık eskisi gibi gökyüzünü kapatacak bir karaltı yok... Ee, bu giderek de azalacak yani Hani kuşların olmaması Böyle bu, bu bir kültürün de e, erimesi Bitmesi anlamına geliyor Evet Programın sonuna geliyoruz son bir dakikamız e, Anladığım kadarıyla Son olarak söylemek istediğin eklemek istediğin bir şey varsa onları Hemen anlayalım. herkesin bu dönemde Yüzünü göğe çevirmesini e, Önermek isterim Gerçekten çok şenlikli bir gökyüzü var Ve bu şenlikli gökyüzü şenlikli bir yaşam için çok e, önemli ve güzel yani. Bu şenliğin devam etmesi de bizim bizlere biraz onların farkına varmamız, e, izlememiz. E, yani bu coğrafyayı farklı mevsimlerde paylaştığımız canlıları tanımamız ve onlarla hakikaten kardeş olduğumuzu e, anlamamızı önermek isterim gerçekten. Şu anda e, Çamlıca Tepesi'nde. Hala varken fırsat Çamlıca Tepesi'ne çıkıp bu şenliği izleyebilirler. Orada kuş gözlemciler de bulunuyordur. Kuşları tanımalarına yardımcı olabilirler. Nasıl bu işe başlanabileceğini öğrenebilirler. Dolayısıyla bunu önermek isterim. Yüzümüzü göğe çevirelim. Çok teşekkürler. Burcu bu hafta da bir Yeşil Dalga'nın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın hoşçakalın. Hoşçakalın.